allah Teala bir kulunu çok severse ona dert ve bela verir. Böylece affedilmesiz çok olur. Dert, bela, günahın çok olmasını değil, affın çok olduğunu gösterir. Sıkıntıda da, rahatlıkta da hamd edelim, sabretelim, imtihanda olduğumuzu unutmayalım. Nasıl olsa bu günler geçecek. Dün geçmedim. Bugün de, bu sıkıntılar da geçecek. Yalnız sabredenler ve hakiki kul olanlar,